Sevgilin mesajlarına geç bir cevap veriyor. Triplerinden mi sıkıldın? Beter ol! Günah diyoruz günah. One, two, three, on... Evlilik güzel mi dede? Güzeldir oğul. Karın dert ortağın olur. Ama benim derdim yok ki dede. Evlenince o da olur. <gülüyor> Bir tanesi şöyle soruyor. 61 yıldır nenemle nasıl oldu da evli kaldınız dede? E şöyle cevap veriyor. Bizim zamanımızda bir şey bozulunca hemen yenisini almazdık. Kırılanı tamir ederdik evlat diyor. Bunun değil mi abi? Biz sadece telefonda konuşuyoruz. Yapıyor musun öyle şeyler? Yok ki annesiyle Uyudun mu? Yapıyor musun öyle bir şeyler? Eminsin değil mi? Whatsapp'tan. Özledim falan. Çok Neredesin aşkım? Görüşten kırba. Aslında bakarsanız evlilik adına bulduğu yollar için kimseyi yargılamak bana düşmez. <gülüyor> <gülüyor> Hatça. <Hadi canım. gülüyor> Ama bazı kardeşlere baktığınızda onların içerisinde bir suçluluk duygusu olduğunu hissedeceksiniz. Ve bu videoyu çekmekteki amacım o suçluluk duygusu açan yaralar için birkaç pansuman. Ama şu aslında Cenab-ı Allah ile iltibat kurduğunuz kalbiniz yani mahalle iman olan bölgeniz kalbiniz kirletilmesin ki bir gün daraldığınızda sıkıştığınızda bunalıma girdiğinizde psikologdan önce üstü kapanmamış kalbinizle Cenab-ı Allah bir alaka kurabilsin inşallah. Mesela işi şu kısmı önemli. Eviniz sizin kıymetli sevdiklerinizin ve kıymetli mallarınızın bulunduğu bir bölge. Bunu bile kaç kere çevrelediğiniz ve koruduğunuzu düşünün. Yani bir çelik kapı sistemi taktırırsınız. Yetmez. Güvenlik kameralı bir alarm sistemi taktırırsınız. Bu da yetmez. Betonları, çelikleri sağlam bir apartmana çıkarsınız. Bu da yetmez. O apartmanızın etrafını çitler çevrelersiniz ve sitenize bir de güvenlik elemanı koyar. Onlar da tatmin olmaz. Kamera sistemine çevirir. Bunu da internet ağ üzerinden her dakika telefonunuza bakarsınız. Ay bebişim ne yapıyor? Ay aşkım ne yapıyor? Dur büyüteyim daha iyi bakayım diye. Acaba imanınız bu kıymetli sevdiklerinizden daha mı dandik bir şey ki evinizin içindeki şeyleri bu kadar korurken imanınız uğruna hiçbir koruma kalkanınız olmaz. Şimdi bugün aslında şuradan ara, buradan bul, şöyle yap, böyle yap değil yani. Bazı güvenlik kalkanlarımız var. İnsan bu kriterleri bildikten sonra eşini yan komşuda mı, üniversitede mi, başka bir mecrada mı? Yani nerede aradığının bir önemi kalmayacak. Belli başlı güvenlik kriterlerimiz olacak ve bu güvenlik kriterleri bütün alanlar, zamanlar, mekanlar için inşallah bizi tatmin edecek. İnşallah bunları uygulayacaksınız ki kendinizi ve sevdiğinizi ahirette muhafaza edebilirsiniz. Sevgili dostum, Allah hücrelerinize kadar sizi bildiği gibi inanın kalbinizde kendinizi kandırdığınız o anları da bilir Cenab-ı Allah. Kendinize yalan söylediğinizde bile asıl doğru olanı bilen ve vicdanınızı rahatsız eden gene Allah Azze ve Celle'dir. Ve biliyor musun buna rağmen bazılarımız inatçı bir şekilde yalan söylemekte oldukça iyilerdir. Özellikle İslami aşk kılıfında o kadar ciddi hileler var ki inanamazsınız. Yani kişi bir seminerde, konferansta, dışarıda, şurada, burada tesettürlü bir arkadaşa denk geldiği zaman şeytanın işte sağdan yaklaşma sahnesi orada ortaya çıkıyor. Çünkü daha önce yani açıklara bakma diye kendisini orada kapamış, tatmin etmiş ama kapalılar da senin şuur altı muktesebatını etkiler, kapalılar da fazla haram cihetinde bakıldığı dönemde yani o hücrelerine kadar kötü niyetlerin dolaştığı baktığın anda açık kapalı bunun farkı olmadığını sana hissettirmez şeytan. Dost gibi yaklaşır. Ya sen zaten açıklara bakmayan bir adamsın. Bak kapalı bacılarımız. Ne kadar da güzeller. <gülüyor> Neye? <gülüyor> <gülüyor> Kapalıları da bakamıyorsun. Onlara baktın mı? Mesela ee, vakti zamanında düşmüş böyle bir var Bizim arkadaş tabii. Ben değilim yani bir arkadaş. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ümrani vakti zaman. Bir arkadaş bana düşmüş böyle bir vartaya. Kendisini haramlardan soyutlamış anladın mı? Yani böyle kelebek getse başında tesettür yoksa bakmıyor. Bu da yeni bir evresi yani. Daha İslam'a yeni adım atıyor. Müpte bir arkadaş bu. Ondan sonra tabii hayatı böyle. Bizim arkadaş da bir İzmir'de Mersin'de geçmiş. Hep. Açıklar yani o bakmıyor onlara katiyen. Yani. Arkadaş bizim. Ee, ora önemli. Arkadaş Yavuz buraya mal değilsin yazarsın. Mehmet abinin arkadaşı. Mehmet abinin arkadaşı. Ondan sonra nereye gidiyor? Bu İstanbul'da bir beldeye gidiyor ama bir dönüyor. Diyor lan şeriatken biz duymamışız daha diyor <gülüyor> tamamen kapalı kendisini de şöyle zannediyor daha yeni girmiş İslam'a haramlardan çıkmış falan diyor ben bunlardan bir tane seçeceğim babasından isteyeceğim oğlum İslam'a yeni mi girdin tabi 3 kızımı daha aldı diye babası bana verecek zannediyor öyle zannediyor <gülüyor> Abi, arkadaş bizim arkadaş <gülüyor> bir ona bir ötekine bir öyle bir böyle Hakikaten şeytanın çok ciddi bir sesi. yani şehvet içeren e, ruh haline büründürüyor şeytan yani bu zaten tahayyül tasavvurla ilgili bir halet anlatabiliyor muyum özellikle belki e, yersiz olmaz inşallah konuşma ama geçmişte menfi ve haram ciyetinde tecrübesi olan insanların bir haramın tamamını hayal edebilmesi için ufacık bir bölgeyi görmesi kafidir anlatabildim mi? Bu kadar kafi herhalde değil mi? O yüzden öyle insanların çok daha fazla dikkat etmesi lazım kendine. Yani hiçbir açığa bakmıyor gerçekten öyle kendini terbiye etmiş. Arkadaş bizim baktığın zaman tesettürlüler daha ömünde ilk defa böyle bir tövbe geçiriyor ya ondan sonra onların yüzlerine baka baka bir bakıyor böyle sonra bir daha bakıyor. Bir... Ne kadar Müzik, gözü şu Rabbimin sanat eserini az daha temaşe edeyim diye anladın mı gözü kırpmıyor ikinci bakışa kaçmasın diye <gülüyor> böyle yani böyle devam ediyor o sıkıntı işte her türlü ruhu etkiliyor menfi cihet, cihet bu da İslami kişilikli bir genç kardeşin düştüğü vartı oluyor bizim arkadaş düştü ben oradan biliyorum Arkadaşım bundaydı nelerinde abi? Efendim? Arkadaşım bundaydı nelerinde? Şerefsizim önlüklerisin dedin ha ha ha ha bu işi şöyle versiyonları da var. Ama Mehmet abi biliyor musun ben onun inançlı olmasını seviyorum. Beni sabah namazlarına kaldırıyor papatya'm biliyor musun abi diye böyle. Böyle bir model daha var. Mesela hiç unutmam Malatyalı bir kardeşimin böyle bir ilişkisinde uygun olmayan noktalar vardı. İşte istişare ediyordu falan filan. Kardeş şöyle böyle davranıyordum. Ama abi vallahi hafızdır biliyorsun diye böyle inatla. Hani hafız hayallerde böyle eve geçecek. Sabah namazına kadar ona Kur'an okuyacak. O da böyle huşulu bir şekilde Rabbini tefekkür edecek, dinleyecek falan. İşte aynı havludan beraber hadi hadi önce Sen suna, falan filan böyle şey yapacaklar işte şakalar, kakalar, kikiler falan fıstık. İşte onları hayal ediyor. Ama esas kriterleri açılıyor. Mesela çok basit bir tanesini söyleyeyim. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki bir insan biriyle dört şey için evlenir. Dini, güzelliği, mal varlığı ve de soyu. Yani namı. anladım mı? Hani şunun oğlu, şunun kızı falan diye. Siz dini için olanı tercih edin diyor. Demek ki esas kriter şu olacak. Şekilci bir dinin altında hastalıklı bir ruh olabilir mi? Tabii olabilir. Şekilci bir ruhun mükemmel bir tesettürün altında da olabilir. Bunlar realiteler. Bu realiteleri bilmedikten sonra her şekilciliğe ciddi manada aldanabilir. O zaman esas kriter onun gönlünde Rabbi ile samimane ilişkisini hakikaten anlamamız çok elzem. Bunu anlamadıktan sonra şekilcilikte kalırsak çok ciddi martalara düşebiliriz. Şimdi konunun biraz önemli kısmına geçelim. Bir kızdan hoşlanabilirsiniz. Ya bunda bir beis yok. Yani sahabeler evlenirken hiç görmemiş mi birbirini? E tabii ki de yani bunun bir ehli sünnet yönü var. O şekilde görebiliyorlar. Yani sahabeler şurası önemli. Görüyor birbirini. Ha bayan mı? E tamam o zaman evlenir. Yani böyle bir hali yok anlatabiliyor muyum ehli sünnet dairede görüyorlar yüze bakmak öngörülüyor peygamber aleyhisselam öyle buyuruyor ellerine bakın diyor insanda zarafeti buralarda gözüküyor. vesaire vesaire mesela ağzı kokuyor mu diye bakan bir sahabe var yani bu detaylara bakarak belli noktaları anlamaya yakalamaya çalışıyorlar tabii ki de insan birbirini görecek ve sevebilecek de. bunda beis yok mesela hatice validemiz peygamber aleyhisselamdan hoşlanıyor peygamberi zihından yani bunda bir sorun yok yani bir kızdan hoşlanmanız normal bir kez bakmanızda da sorun yok burada bir anekdot girelim. E, şehvetsel bir bakış değil o hadis geçen birinci bakış kısmı bilginiz olsun. Birine baktınız ve onunla evlenmeyi arzuladınız bunda da sorun yok. Sondası önemli. Yani o gözü bir çek oradan. Yani üç buçuk saattir göz kırpmadan bir kere bakılmaz. O gözü bir çek oradan önce. Sıkıntı bundan sonra başlıyor. O saatten sonra dik dik bakma. Artık git o arkadaşı ve ailesini bir araştırmaya başla. Ve şurası da çok önemli. Lütfen dikkat çekmeye çalışma. Yani o bayan arkadaş bulunduğun derste tutmayan bir espri yaptı da <gülüyor> diye böyle yani davar gibi gülmene gerek yok yok. Yani kader'e iman et burada. O bir sebep. O arkadaş bir perde. Ya bunu bunu yapma. Bu, bu, bu çok fena. Ben bunu çok yakaladım. Bunu yapma. Bunu, bunu yapma. Bunun devamı da var. Hani baktımı kontrolü var ya. <gülüyor> hani bu, bunu da yapma. Ya burası, buralar iyi değil. Dikkat çekme, kontrol etme. Arkadaşı ve ailesini araştır. Onu anlamaya çalış. Lütfen şurayı unutma. Böyle gönül işlerinin hepsi masumca başlar. Daha sonra birbirinizin hayatını mahvetmenizle son bulur. Yani evlilik çağına gelmişsin bir bakmışsın öleceğim dediğin adam başkasıyla yaşamaya devam ediyor halbuki. Ve sen de yaralı olduğun için Ruhen kendini eşine tam adayamıyorsun. Böyle durumlarda masaya oturup konuşup ayrılma gibi bir durum da söz konusu değil. Mutlaka eşlerden birisi oldukça yaralı kalıyor Ruhen. Ve şurayı araştırın televizyondaki intihar ve cinayet haberlerine lütfen bakın en çok sebep ne çıkacak? İşin ucunda güzel temeller üzerine inşa edilmemiş evlilikleri göreceksiniz. Tabi bu süreç de devam ediyor yani bu sefer terk edilen değil ben terk eden olacağım diye tutup bu sefer başka birini nervanş alıyor. Yani bu şekilde menfi bir sinerji yayılıyor. İnanılmaz bir tahribat. Akıl alır gibi değil. Lütfen evliliğin önemini hatırla. Evliliğin kutsallığını hatırla. İlk nikahı Allah Azze ve Celle Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın arasında kıldığını hatırla. İşte bu kadar kutsal bir şey. Buralarda korunma mekanizmasında hassas davranmak zorundasın. Lütfen. Evleneceğin kız ya birinin kardeşi ya da birisinin kızı. Yani e, bu cihette kendi iç dünyana, iç alemine, yakınına, ailene nasıl davranılması lazım? Lazım. Evet, aynı şekilde sen de karşı tarafı haramsal cihetle incitmeden o incelikleri göstermen gerekecek. Yani böyle gözlerini diktiğin anda başka birinin de senin kız kardeşine aynı şekilde yiyecek tarzda gözlerini diktiğini hatırla. Ve lütfen çek artık o gözlerini. Tekrar hatırlatayım. Evleneceğin insana şöyle bir bakmak değil mesele. Böyle yiyecek gibi bakmayı konuşuyoruz. Ve gelelim işin çözüm kısmına. Bana sorarsanız en güzel çözüm aracı kullanmak bu işlerde. Yani bu tür işlerde en güzel yöntem bir aracı bulup dolaylı bir şekilde bu işe dahil olmaktır. Ne kadar dolaylı olursa şeytanın içeri girmesi de o kadar engellenmiş olacaktır. Yoksa yani gülüşler, mesajlaşmalar, kahkahalar, dur bir de Face'den ekleyeyim. Ay Face'den de çok konuştuk. Bir yüzünü görmem lazım. Bir camat sana yüz kontrol hediye veriyorlarmış falan. Yani o iş çok kötü yerlere gidiyor onun için. Efe Efendim <gülüyor> Face'den dürtmek mi? <gülüyor> Sana bir güzellik yapabilirim. Bu iş devamında adım adım gider ve hiçbir şey tatmin etmez ve yetmez. Şeytanın planını kurduğu o harama gidene kadar. Ama aracı oldu mu bu iş dolaylı olacağından şeytanın planı bir yerde inşallah kırılmış olacaktır. Hemen bak şurada şu an şeytanın bir şey söylediğini hisseder gibiyim. Şunu şunu diyordur. İyi de Mehmet abi yani ben o arkadaşı nasıl tanıyacağım? Hep aracı aracı aracı diyorsun. Kardeşim tanı. İstediğin kadar tanı. Ama tanırken yanınızda birilerinin olması lazım. Burası çok önemli. Başka bir varta da abi henüz ciddi değiliz bu yüzden. Aileye haber vermememiz lazım. Kardeşim en ufak adımı attığınız anda kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle ailelerinize haber vermeniz lazım. Zaten ciddi olmayan niyetlerle bu işe girilmez. Ve ailenizin de anne babalar lütfen dellenmeden çocuklarını dinlemesi lazım. Yani burada gençler biraz daha ciddi olacak. Ailelerde hafif ciddiyeti gevşetmesi lazım ki çocuklar onlara rahat açılabilsin. Çünkü bazıları evladının diplomasi üzerine o kadar ciddi planlar yapmış ki paraları kimseye yar etmemek için 3 yıl bir evine kalsın da bize baksın koltuk takımı alacaktı bizim oğlan bizim kız bu sebeplerden dolayı olmadık sebepler çıkarıyor. Zorlaştırmayın kolaylaştırın hadisinin tam zıttını yapıyor. O hadise zıtlık yapan peygamberi zişanada zıtlık yapıyor demek. Burayı anlamıyor maalesef. Yani anlayacağınız çocuklarınız İslami evlilik sitelerine düşmemesi için size çok iş düşüyor. Bazı ailelerin böyle durumlarda tek arkasına sığındığı ayet İsra suresinde geçen anne babaya of bile demeyiz ayeti ki o ailelerden Anne babaların birçoğu bu ayetin tamamını söyleyemiyor. 2-3 kelimesini çekmişler. Herhalde burası biraz daha fazla işlerine geliyor. Ama anne babalar, anne ve babanın hakkından önce Allah'ın hakkı vardır. Ve hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra değişilmez. Lütfen bu yüzden sorumluluklarınızı düzgün yapıp gençleri harama gidecek yollara sürüklemeyin. Vebali bizzat boynunuza kalır. Siz evlatlarınızın derdini dinlemediğiniz anda onlar içlerini tutup, daha şerli fikirleri açabilirler. Özür dileyerek söylüyorum, kıyafetlerini bile açabilirler, lütfen. İnce bir mesele daha var. Ben evleneceğim demek, evlenmek için yetmeyebilir. Özellikle erkek kardeşlerimin, hani aile direği vasfında bulunduklarından dolayı mesuliyetleri daha önemli bu cihette. Bu yüzden bana sorarsanız, kendi geçimlerini sağlayabilecek bazı işlerin altına girip hayatı öğrenmeleri lazım. Yani kendimden örnek vereyim. Yani ilkokuldan beri, yani ilkokul kantinin simil Ayran hayran satışından tutun ikinci el eşya satışı falan fıstık bir sürü işler yaptım ne oldu sonuç <gülüyor> yine evlenemedim <gülüyor> demek her zaman işe yaramıyormuş hadi Allah'a emanet olun.